Elhamdülillâh lezî hedâna l-hâdâ. Ve mâ kûnnal nehtediyel eulâne dâna allâhu mâ tevfîkî. Ve'a'ti'l-çâmi illâ bil-lâne. Qad jââti r r r r r r r r r r ala. r r r r r r r r r ala r أعوذ, بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بك من الشياطين بك صدق الله العظيم Allah men bil Kur'an-ı Azim mübarekle nafihi ve elhamdülillah rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hassanitukum bil hayy el kayyum ellezî lâ mucabada ve defa'tukum şerü bilâ havli ve lâ kuvvete illâ billâhi el alîl azîm. Şizîn üzerinize okuyorum. Beni kim okuyacak? Siz de şey etmen lazım. Sizi korudum diyorum. Ben kalıyorum ayazdan sonra nazar, kötü aşağı. Auzü bi kelimâtillâhit tammâti müşerri mâ أَعْوذِ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ أَعْوذِ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّامَاتِ Unutturmayın bana, bunu da ben okuyayım kendime. Bir yere konduğum zaman, bunu okursan üç defa, o gün mümkün diye o bulunduğun yerde, gece konaklarsın, yattın veya burada oturdun, hadis-i şerif sahittir, akrep sokamaz, işte biri gelip saldıramaz, işte bir şey, silahlı bir şey olmaz, ben hiçbir musibet e, isabet etmez. Yılan sokamaz bir şey. Adam birisine akrep soktu da geldiler derler ya Resulullah e, falan kişi akrep soktu. Buradaki o konakladığı yerde auzubillahi min şerri mâ kere bunu okusaydı bir zarar görmezdi. Bu hadis-i şerif sahihtir. Onun için ben de buna niyet edeyim okuyayım siz zaten sakın sakın duruyoruz. Mevlaya sığın duruyoruz. okuyoruz. Allah nazardan muhafaza eylesin. Alebi Muhammed e Radiyallahu Teala'dan Ebu Muam'a Hazretlerinden rivayet. Kal kana Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'e kainatın efendisi buyurdular Sallallahu Aleyhi ve Sellem. ile mescide. Her kim mescide giderse. Mescit yani secde edilecekler. namaz, cemaat işte buraya geldik. Akşam cemaat kılanlar var. Yatsı cemaatle kıldık. Kim mescide giderse la yürüydu. hiçbir şey niyet etmiyor. İlla yetalleme hayran bak namaz demiyor. Yani namaz zaten tamam o belli bir şey. Namaz demiyor ve Kur'an okumak demiyor yani şey olarak. Kendine ibadeti demiyor. Mescide gidişindeki niyet illa en yetalleme hayran dinden bir mesele öğrenmek niyeti var. Şimdi sizin gelmeniz bu şimdi öğretme ya da öğretmek ya ders okutma ya ders dinlemeye ya sohbet etmeye ya sohbet dinlemeye yani ilmi bir şey faaliyet içinde bulunmak niyetiyle giderse caneleu o kişi için mükafat olur ne kadar ki hacin bir hacı ecri hac yapmış dönmüş kaç bin dolar euro brüsü 25 bin euroya gitmiş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 bedene yani büyük baş kurtarmaz e, arafat şart ihram şart işte farz tavafı da var tamam bu, üçü. bu üçünün dışında ne kadar vacip var değil mi müzdelife vacip minada gecelimek vacip şeytan taşlamaları vacip efendim falan falan diyormuş ki ne lazım diyormuş ki bir kurban cezası bir kurban bir kurban kes bir kurban kes bir kurban kes bir kurban bütün kurban kese kese kese herif bütün vacipleri terk ediyormuşlar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 Nafile bir had sevabı alıyorsun. Bak bu hadis-i şerifte buraya kaynaklar yazdım. Evet bak Taberani'de var. Müstezüş Şami'in diye Taberani Hazretleri'nin kitabı var. Hilyetül Evliya'da var. İbn-i Asagir Tarihü var. Hakim Müstezlek de var. Beyhek'i Adap'ta var. Münziri'nin terip Terip'te var. Elmedhal'de var. Irak'ı İhiyâül Müddin Hadis Tehrici'nde var. Neler neler neler neler neler. Dolu kaynak söylüyor yani.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 Ey oğul ben buradan bir ders yapıyorum. Sonra şeyleri, duaları falan söylemem icap ediyor. Oruçları var işte. Ey oğul, el amel. Amelsiz ilim yani öğren, öğren, öğren yapma. Bu nedir? Cünun'un bu deliliktir diyor. Yani hakikaten neden itikat ilimleri yani neye nasıl inanacaksın? Bu tamam çünkü itikat meselesine ben ne diyorum? Durduğun yerde itikatta hiçbir harekete bile lüzum yok, hiçbir el kol hareketi bile yapmadan inancını tasip edip bir öğrenip kendinde muhafaza edebilirsin. Bunda bir hareket gerekmez. Ama itikat ilimlerinin dışındaki ilimlerde, işte, Şübhân Allah ve Hamdi şu kadar cevaplar.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 E bu adamın imanı var mı şimdi çavur demiyorum ama imanı kıt neden bir metrekareye bin tane çeker elli bin tane çeker hem de sesli çeker ki sonra çekmedin demesinler diye kaydı da dinletir <gülüyor> sayın yetkililer der bak der elli bin çektim der çünkü dünyaya iman etmiş ki ev lazım araba lazım ocak lazım dünyaya iman etmiş Elbise lazım, yemek lazım, aç kalmamak lazım. Ahirete acabası var. Hala orayı veresiye görüyor. Dünyayı peşin görüyor. El mali vel venun ikinci cirekette okudu hoca efendi. Namazda ne diyor? Mal, oğullar, kızlar haydi haydi. Ziynetül hayati dünya. Küm mallar müklerdi dünya hayatının süsüdür. Dünyanın kendine kadar kalıcıdır ki süsü ne kadar kal. Önce süsü bozuluyor, sonra kendisi de yıkılacak. Vel baqiyatus <gülüyor> salihat. Kalan, geri kalan salih ameller, kalıcı salih ameller. İşte bunun tefsirine bak. Her yerde سبحان Allah, والحمد لله ولا اله الا diye geçer hadislerde. Subhanallah ve hamd diye buna işte <gülüyor> namaz abdest gusül sohbet ilim hepsi girer kalıcı salih ameller hayırun inde rabbike rabbin katında bunlar daha hayırlıdır sevaben mükafat bakımından ve <gülüyor> hayırun daha hayırlıdır emelen ümit bağlamak bakımından sen neyine ümit bağlıyorsun eve ümit bağlasan bir deprem indi aşağı bir yangın çıktı efendim veya ev durduyor sen gittin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 Ama bundan yararlanma. Bu akıllı işi değil. Deliliktir onun için diyor. Akıllı olsan bu benim neyime lazım? E Sübhanallah ve Hamdiye'nin faziletini duydum. E bunu yapayım ki ahirette bana faydası olacak. E, zikretmediğim mi faydası olmayacak. O zaman akıllı adam faydasız bir şeyi dinler mi? Dinliyorsa mutlaka yararlanması lazım. Vakit verdim ben buraya bir şeyler öğrendim. O zaman yapacağım ki. Kara geçsin. böyle amel bülâ ilimsiz İlimsiz amel. İlimsiz amel.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 Deli kadının orucunun durumu demiş bu zaten deliyse buna oruç yok ki yani Mecnun'un delinin akıl bağlı olacak akıl değilse Mecnun Mecnun'sa bunun hükmü yok zaten bunla ne alakası var. Demiş evladım bir şey eyvah demiş bunu nerelere bunu da o zamanki o yazıdan biz gönderdiydik demiş bu demiş demek bunu bunu yazdı bu adam demiş ya.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 evvela bir ilmimizi alalım. Lazım olduğu yerde Rabb'in kullandıracak inşallah. Evet çünkü nedir? Cahilin sofisi şeytanın maskarası. İnne sufi'l cahile meskharatun lişeytan. Şeytan dalga geçer. Cahilin sofusuyla şeytan ne yapar? Dalga geçer. Çünkü neden fıkıh bilmiyor? Fıkıh bilmeye şeytan onla ne yapar? İşine geldiği gibi oynar. Gitmiş ne yapmış?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 Bilmiyor. Tüye acıyor yani mahlukata. ama sen mevladan daha mı merhametlisin, pis olan, mı? necis var, temiz var. Abdülkadir Geylani katasallahu aleyh olsun Samadan Hazretleri bir sahrada susamış. Kendisi anlatıyor mübarek. Derken diyor birden bir bulut peyda oldu. Evli Allah'a bunlar çok şeyler ya yani bunlar ufak işte. Buluttan böyle bir çisenti gibi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 Ee, yani olabilir. Mevla'nın ayetleri dedim. Sonra bir suret zureti yani bir tecelli. Oradan bir nida geliyor. Ya Abdelkadir. Ama şey ya, arası çınlıyor. Böyle normal bir ses değil. Ben senin Rabbinim. Güyoruz şimdi. Tecelli suri olabilir. Mevla'dan nida da gelebilir. İlle peygamber olmak şartı yok. Keramet de haktır.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 Evliyavullah kaçıyor bu kadar uğraşmak istemiyor olan ondan sen kendi halinle ve şeytan bana ne, ne yapabilir falan hava atıyorsun şeytana. şeytan hava atılır mı sen? Senin gücün mü? Ne demiş adama? Meydan okuyan birine gelmiş o. Görünürdü. Şimdi belki de görünüyor bazılarına. Surete girer yani. Melekler gibi o da girer. Demiş, gel, e, sen mi demiş bana e, meydan okuyorsun falan?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 Hafif yani postun üstünden hafif şeyle havalanıyorlar böyle biraz. Bazı hakikaten de havalananlar da olur yani. Bu olmaz demiyorum. Böyle havalanıyorlar falan. İşte benzini gittiği Tigra da gidecek. Ondan sonra sohbeti bırakmış. Sizden de olur ha. Tarikat ama derslere falan biraz çalışırsız. O ben sohbete gitmeyeyim. Mala yani oluyor cübbelinin sohbetleri ya. Kırgır şamata la ya falan. Ne olacak feyzim kaçıyor falan. Ulan neyin var da neyin kaçıyor zaten. Kaç gramlık feyizim var. Usturanın ağzına sürülecek kadar e ilmin yok be. Cahil adam konuşuyorsun. Bir şeyden haberin yok. el sünnet adının maddelerini bilmezsin daha sen ya. Öyle de kaçacak sohbete gelmiyorsun. Ya bu laf mantık işte. Ondan sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetini terk etmiş. O da o müridini merak etmiş. Allah Allah demiş ya. Nerede bu adam? Neyse çağırtmış bugün. Demiş evladım sen sohbette yoksun cemaatta. Demiş efendi hazretleri şimdi şeytan işi yok ya tam sohbet vakti işte sabahtan sonra mı işrak vakti mi bir feyiz bir tecelli yani yıkılıyor ortalık. Cennet-i açılıyor. Firdevsler zuhur ediyor. Giriyorum geziyorum ediyorum. Şimdi nasıl bıra bırakayım demiş. Yani efendim demiş ben demiş. Hani erdim demek istemiş yani. Tabi hak sizin tabi kabul ediyoruz ama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 11'den sonra da orada 12'de de orada sen niye 8'den 10'a nasıl gidiyorsun ya Fatih Sultan sen illa 9'dan zuhurat görmüşler işte birileri onları sohbetten alıkoymak için numara tabi onlar takılmışlar birini evliya diye mesela o da onları götürüyor o saatte sonra niye adamı cemaattan kopartmak şimdi minel cinneti vennaz illaki cinden lazım değil ki yani böyle bu da gelmiş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 dedim mi cahilin sopusu. Ondan sonra o arada yine bu dalmış, etmiş, böyle haller, feyizler, nurlar, hakikaten ya her şeyleri görüyor falan. Orada, ya o demiş şey efendi demiş böyle bir tembih etmiş. Birden aklına gelmiş. Dur demiş onu da çağırmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdülkadir Geylani. Der demez Tabii ki nur gelince nar gider. Nar ne? O senin yediğin nardan değil be. <gülüyor> nar ateş. Nur ziya nar ateş Arapça'da nar ne demek ateş adam gelmiş ya, sobanın başına Arap gelmiş ulu adamı ne sobanın başına da donmuş dışarıda kayak mı yapacak ne yapacak onlar da kar görmemiş buraya geliyor gelmiş orada demiş en naru fâke tüşşitâ demiş yani ne demek kışın da yani en iyi meyve nedir ateştir donarken yani dışarıda dondum demiş şimdiki deme muz versen şey versen portakal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 Bunu Efendi Hazretlerinden de dinlemişim. Ya, bizim Efendiden de dinlerim. Müridim nerede yardım istese karada veya denizde yardım ederim. İmam Rabbani'de de var. Tabi o da e, o Abdülkadir Geylani'ye çok tazim eder. Yani sadece Abdülkadir Geylani'ye mahsusta değil. Ama onda biraz fazla zuhur etmiş. Ahmet'e Rifai'de de var.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 Nevla vermiş o tasarrufu. Der demez Bismillahirrahmanirrahim ya Abdülkadir yani der demez bir de bakmış ki her yer mezbele çöplük. Hani o demin nurdu ya cennetler menette. Allah Allah kokular leşler nasıl burada nur karanlığa döndü o suret görünen güzel şekil dumana döndü ya yandı. Orada da hemen film yanmış yani. Bütün şeytanın filmi kopmuş. Bir de bakmış adam Adrugazi gel Hazretleri de gelmiş. O ara onun yanına. Demiş mi? Yani, evladım bu senin cennetin demiş. Ne haldesin sen? O zamana kadar o işin şeytandan olduğunu anlayamamış. Halbukiye nereden anlaması lazım? E, en faziletli amel ilim tahsili Sohbet. Sohbet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 onun için ilimsiz bir yere varılmaz. Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyormuş? Ben senin Rabbinim demiş. Hani Mevla'dan da bir nida da geldi diyelim. Bir melek vasısıyla gelecek. Ama ne zaman demiş ki haramları sana helal ettim. Ne demiş ona? İhse'yi ala'ın mel'un defol demiş. O zaman şeytan ne demiş ona? Necevte mi? bi ilmike li hükmü rabbike. Rabbinin hükümlerini, fıkıhlarını fetvalarını, helallarını, haramlarını bildiğin için benden kurtuldun ha demiş iyi bir de görüyor musun? ve <gülüyor> fikhike <gülüyor> fıkıh ilmin var senin demiş onun için kurtuldun <gülüyor> ben aynı bu tecelli hareketiyle 70 tane cahil sopuyu saptırdım demiş, şimdi haramları dümdüz helal gibi yapıyorlar, makamımız atladı zannediyorlar demiş onu da söylüyor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 ''Ve alem, sen şunu bilkenne kulla ilmin, her ilim ki, la yub'idükel ya'ım'' ''Bugün seni uzaklaştırmıyorsa anil maası günahlardan ilmin var, bilgin var, ayet, hadis, şunlar, bunlar, sohbetler, bir şeyler, malumat topladın Peki günahlardan seni uzaklaştırabiliyor mu? Uzaklaştırmıyorsa ''Ve la yehmilüke ala ta'ati'' Seni ibadete sevk etmiyorsa Öyle faziletlerini biliyorsun, yapmıyorsun o faziletleri, kazanmıyorsun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 bir saat hazmedeğe yiyorlar. Devri kebir yapıyorlarmış bir de. 170 köfte mi neymiş geçen biri anlat. Devri kebir. Yiyorlar yiyorlar yiyorlar arada duruyorlar. Bir daha bir sınıf başlıyorlar bilmem ne. Yapacağım. Önce şunlar sonra bunlar çeşit çeşit. Nasıl da mideleri alıyor ben anlamıyorum. Bir saat sofrada oturuyorlar. Bir, iki, üç. Ya bu kadar vazife var sen nasıl bunu? Demek hiçbirini yapmıyor. Ahiret derdi yok adam. E sen ilmin olsan olur veem tamamen Sen amel etmiyorsan bir ilmi ki ilm bugün ilminle amel etmiyorsan benim tüderiki ile yamen mağiyet geçmiş günlerini telafi etmiyorsan tevbeyle kazaların varsa kaza ile kul hakları varsa Eda ile Kaımların varsa istirza ile yani hoşnutluk almak ve razı etmek her vaktin vazifesi var Değil mi kaza namazın varken Sübhanallah Ebu çekiyorsun. Mübarek adam kaza borcum var. Sübhanallah Ebu nafile. Borcunu kazağını yıkıl. Kazaların bitir, bitir. Kul hakkı var. E adamdan helallik almadan ölsen gittin yandın ahirette. Sen gidiyorsun hacca umreye. Her sene ömre. Kaç kişi de hakkın hukukun var? Şu kadar adamdan kavgan gürültüm var. Alacak verecek bilmem ne var. Anlaşmazlığın var. şerata göre yani halletmemişsin meseleni halletme misin? Adamdan helallik almamısın veya şu veya. E şimdi bu hukuk var iken sen git dünyanın bir kenarında olsa onu bul da razı et sen şimdi umreye gitmekten daha Her vaktin vazifesi var. Her vazifenin vakti saati var. E burada en mühiminden başlayacağım. Bugün ölsen ahirette kabirdeki an cevaptan başlayacaksın yani. Taharetin doğru değil. Taharetin doğru değil. Bir şey bilmiyorsun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 ama bir de var ki Hiç vazife yapmamış Bu tamamen e, pişman Haslet ve nedamet içerisinde Bunun istemesiyle bir olur mu öbürü istemesi Bizi döndür ala amel isteyelim Secde suresinde de var Fatırda da olabilir o Yani kafirler işte, neyse, Asıyla cehennemde Yad ediyorlar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 Amel etmek isteyene yetecek kadar ömür vermedik mi? Mevlada böyle soruyorum diyor soracağım diyor. Ve Caağumun nedir size uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Vaizler gelmedi mi geldi. Bize tam geldi. Bize tam gel. tebliğ ulaştı bize. E şimdi ne istiyorsunuz benden? Ömrünüzü nereye kullandınız? Saatler nerede zayi ettiniz oku. Padın bakalım azabı zalimin evin nasıl Siz zalim oldunuz.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 خير المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا, فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون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 الحسن أولئك, أولئك عنها مبعدون لا يسمعون خسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق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 Allah günümüzü o gün eylese Amin. Onun için benim hadis-i şeriftir Ve dualarımız da var Dualarım kitabımda da var Ve namazlardan sonra ihmal etmediğim dualardandır Allahümme ceal hayra umrina ahira Ey Allah Ömrümüzün en hayırlısını son kısmı eyle Amin ve ceal, e, Allahümme hayra umrina ahira Hayra amelina havatime Ey Allah celle celalüke Ya Rabbi amellerimizin en hayırlılarını Son amellerimiz eyle Amin.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 Bilsin ki Allah'ın huzuruna çıktığında Allah'ı öfkeli bulacak. Allah, Allah. Bak şimdi en hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız güneyle gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz ahirete Mevla'mızın huzuruna. Bir de Rabbimiz bize gazaplı. Bu ne olur bunun sonu ya? Nasıl tövbe edeceğiz? Nasıl düzelteceğiz bu işleri biz? Ölmeden nasıl yapacağız ya Rab? Bak şimdi ne diyorlar? Habibim bir görsen manzarayı. O onlar nasıl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 o zaman sana ne denecek burayı da alın bu da size kapak olsun etiket olsun mesajlarınızı lütfen ekleyin her gün ekranınızda budursun ya ahmak döndür bizi salamel işleyelim diyeceksin sana ne denecek ey ahmak sen oradan gelmektesin zaten oradan geliyorsun denecek. döndür bizi Dünyaya düzgün haber isteyelim. Ne diyeceklermiş? Ey ahmak, sen zaten oradan gelmektesin. Nereye döndürelim bir daha? Yine gitsen aynı ahmaklığı yapacaksın. Çünkü ayette ne diyor? Böyle uruduğla Eğer geri döndürülseler herkes yine aynı yaptığını yapacak diyor. Allah'ım kurban ayet olmasa, yani ayet olmasa hadis bile olsa kaynaklarını bir inceleyelim derim ya. Ayet ya. Şimdi şu anda biz neredeyiz? meyhanede de adam var. Karare her yerin adam. Şimdi dünya dönse aynı saat herkes nerede? Herkes aynı yerde olacak diyor. Neden biliyor musun? O dönem diyecek ki buna epey de bir tehlike atlattık ha falan diyecek. <gülüyor> diyecek ki ya ne durum var? Şimdik ne onlar buluşacaklar tabii yine o hapishane arkadaşları gibi. Dışarıda buluşacaklar yani zindandan çıktı ya cehennemde Diyecekler ne durum var? Hazır buraya geldik. Ya diyecekler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 Burada kazanacağız inşallah. Allah'ım işimiz sonumuz yani var ya şu ölmeden evvel Rabbim iyi niyetlerimize bağışlasın. Amin. Ölmeden tövbe ettesin bizi fazla. Amin. Subhan rabbil Alâ Seyyidil Mursale-i Muhammed ve alâ âliye ve sahbiyyil Muhammed Allahümme innâ seelüke al-Cenneh Ne'ûzibike minen nâr Allahümme innâ seelüke rıdâke vel-Cenneh Ne'ûzibike misakadike vel-Nâr Allahümme innâ al-Cenneh Ve mâ qarrabu eyle yâni kavlim âmel Ne'ûzibike minen nâr Ve mâ qarrabu eyle yâni kavlim âmel Muhammed Sallallahu teâlâ aleyhi sellem ne âwudu bekmişen müstahak, bekmeni bekmiş Muhammed sallallahu taâlâ ala sallam. Ve ânten müstan ve âlekel bela. Ve la hâl ve la kuvveti la billahi la ali la fayim. Allahum ne ansel kullihi âjili ve âjili ma alim ve ma alim ne âle. Ne âwudu kullihi âjili ve âjili ma alim ve ma alim ne âle. rahme. Ve Allahumme Rabbena atina min ladunka nurana waghfir lana innaka ala Ya Ya Ya Rahim mübarek eyle hayırla eyle bereketle eyle bizleri affeyle mağfiretle tertemiz eyle ilimle amelle ihlasla müzeyyen eyle mücehhez eyle kalplerimizi taspiye eyle nefslerimizi tezkiye eyle amidi endilerinden hemden azade eyle kanser hastalığı acil şifalar ihsan eyle Allah'ın beyin kanaması geçirmiş kardeşler duası sende. Acil devalar ikram eyle. Aleyhi. Ya Rabbi borçlulara ederalar ihsan eyle. Aleyhi. Askere gidenlere yardım eyle. Namazlarına, ibadetlerine kolaylıklar ihsan eyle. Allah'ın askerimiz, polisimiz bizi koruduklar gibi. Sen de onları muhafaza eyle. Aleyhi. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan, bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Aleyhi. Suriye'deki Müslümanlara yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Afganistan'a, Çeçenistan'a, Doğu Türkistan'a, Keşmir'e ya Rabbi, Fazluk ereminle kervikte ve şair aktar azın, neresinde e, zulme uğramış mazlum durumda Müslümanları kahlasa ile esirleri kahlasa ile hapşandekleri kahlasa ile ailelerine kavuştur ya Rabbi alemin Allahümme, Allahümme, ve ya kıyran nasulin ve ya kıyran fatihin. Allahümme, sal ve selim ve bari ala şehidina, Muhammed'in Nabi ilmi. El Habib el Alil -al Kadri el Azim Jahi ve alali ve sahbi Amin